Arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar olsun. İnşallah iyisiniz. Bir sıkıntı bir sorun yok. akşam, e, elhamdülillah, e, geçen hafta sözünü ettiğimiz iki müfessir vardı. Biri e, Celaluddin El Mahallidi, bir de onun öğrencisi Celaluddin El Suyuti vardı. E, biz geçen hafta bu iki müfessirin ortak tesiri olan telaleyi e, okumuştuk değil mi? Bugün de işte o iki müfessirden biri olan Celaladdin Es-Suyuti'ye has. Sadece onun yazmış olduğu bir tesiri Eddürül Mensur'u okuyacağım inşallah arkadaşlar. Ee, kısaca müfessirimizi tanıyacak olursak Celaleddin Es-Suyuti şunu söyleyebilirim. Belki İslam kültür tarihinde, İslam ilim tarihinde gelmiş geçmiş en önemli isimlerden biridir. Bunu, bunu söyleyebiliriz yani. Bir sıralama yapacak olsak, böyle İslam ilim ve kültür tarihinde en fazla öne çıkmış alimleri sıraya dizsek, Muhtemelen Suyuti yani ilk 3 sırada yer alır. İlk 3 sıra olmazsa kesinlikle ilk 5 sırada yer alır. Bu kadar önemli bir alimdir, bu kadar çok hizmet etmiştir. Eserlerinin sayısı yüzlerle ifade ediliyor, hatta bunları binlerle ifade edenler bile vardır. Bu kadar çok eser vermiş, muazzam bir alimdir. Üstelik bir de şunu belirtelim, yani eser verirsiniz de e, hani öyle eser verirsiniz, sağdan eser verirsiniz ama Suyuti hangi alanda bir eser yazmışsa arkadaşlar Suyutin o eseri o alanın klasiklerinden biri olmuştur. En önemli eserlerinden biri olmuştur. Bir de böyle bir tarafı var yani. Eser yazmış ama her yazdığı eser o alanın en önemli eserlerinden biri e, olmuştur. Mesela belki biraz sonra bahsedeceğiz. hulüm -ül Kur'an alanında yazılmış en önemli eser hiç şüphesiz müfessirimizin eseridir. Adı neydi hatırlayanınız var mı? ulum -ül Kur'an konusunda yazılmış en önemli eser. Müfessirimiz Celalüddin es eseridir. Harika Emine Mercan yazdı. El-İtqan fi ulum Kur'an çok güzel. Zehra da yazdı. Gerçekten de öyle mesela. Çok muazzam bir e, eserdir. Peki, müfessirimiz e, kimdir? Kısaca tanımaya çalışalım. Haritada da görüyorsunuz Kahire'de yani bugünkü Mısır'da e, dünyaya gelmiş. Orada e, ilmini e, öğrenmiştir. E, rivayetlere göre babası da tabi alim. Aynı zamanda kadılık yapan bir zat. E, müfessirimizin babası. O da kitapla haşır neşir bir insan. Evinde kütüphanesi olan bir insan. Annesi e, Suyuti'ye hamileyken e, babası e, ondan e, kütüphanede yani odasının bir odasını kütüphane yapmış babası. E, odasında bulunan e, yani kütüphane yaptığı odasında bulunan birkaçına kitabı getirmesini istiyor. Kadıncağız da odaya gidiyor. Kitaplara <gülüyor> affedersiniz arkadaşlar kitapları hazırlıyor e, tam o arada e, doğum sancıları tutuyor ve o da çocuğunu doğuruyor yani Suyuti müfessirin Suyuti arkadaşlar kütüphanede kitapların arasında dünyaya gelmiş bir, bir kişidir o yüzden ona İbnül Kütüb da denmiştir aynı zamanda e, böyle bir e, e, zat doğumu da böyle ilginç olmuş hakikaten işte herhalde o kitapların arasında doğmuş olmasından olacak. hayatı hep kitap yazmakla geçmiş ve dediğimiz gibi çok sayıda e, kitap e, yazmıştır. E, annesinin Türk asıllı bir cariye olduğu da e, kaydediliyor ama yani ne kadar doğru tabi e, bilemem ama böyle bir şey de vardır. Ee, müfessirimizin çok önemli hocaları vardır. Geçen hafta sözüne ettiğimiz Celaleddin El Mahalli bunların en önemlilerinden e, biridir. Tabii ki başka e, hocaları da vardır. E, müfessirimiz e, tefsir yanında fıkıhta, hadiste, kelamda, tarihte, tıpta, bakın tıpta bile e, çok önemli bir Aynı zamanda tabii Arap dilinde, onu da belirtelim, Nahiv'de, kısaca e, nerede astronomide, yani bütün ilimlerde son derece önemli bir alim olarak yetişmiş. Ve bu alanların tümüyle de ilgili kitapları vardır. Tıpla ilgili dahi kitabı vardır müfessirimizin. Düşünebiliyor musunuz? Tıpla ilgili çok önemli bir kitabı vardır. E, böyle bir alim. Ve hep e, hocalarını aşmayı, hocalarının e, önüne geçmeyi, onların ilminin önüne geçmeyi murad etmiştir. Hatta bir e, rivayet var onunla ilgili deniliyor ki, e, müfessirimiz e, hacca gidiyor ki şunu da belirtelim. Yani e, şu ana kadar işlediğimiz müfessirlerimizin tümünde gördüğünüz gördünüz, hepsi dolaşmışlar. Yani bir sürü memleket dolaşmışlar. Bir sürü yer, yurt gezmişler. Nerede önemli bir medrese varsa oraya gitmişler. Nerede önemli bir alim varsa oraya gitmişler. Ama Suyut'u pek gezmemiş. Pek gezmemiş. Daha çok Mısır'a gelen alimlerden e, yararlanmıştı. Yani şöyle diyelim. Genelde diğer alimlerimiz hep e, dönemlerinde yaşayan önemli alimden ayaklarına giderken Allah'ın takdiri alimler Suyut'un ayağına gelmişler ve o memleketine giren alimlerden istifade etmiştir. E, yalnız Umre'ye, hacca gitmiş daha doğrusu. E, hac esnasında da böyle haccın, yani Kabe'nin örtüsüne e, tutulmuş, gözyaşları arasında dua etmiş e, ve e, demiş ki Ya Rabbi, işte kim, biz hepimiz ne isteriz, böyle ne bileyim hani, e, işte yani dünyevi bir şey isteyebiliriz, ya da uhrevi hayatımızla ilgili bir şey isteyebiliriz. İşte kimisi sağlık ister, kimisi mal ister, herkes bir şey ister. Ama müellifimiz ne istemiş biliyor musunuz? Demiş, ''Ya Rabbi bana hocalarımdan daha iyi alim olmayı nasip et.'' Böyle bir duada e, bulunmuşlar. Da Allah da duasını e, kabul etmiş. E, sonradan kendisi diyor, ''Ben hocaların hepsine geçtim. Sadece fıkıh hocasını <gülüyor> geçmediğini söylüyor.'' Ama din hocaların tamamını e, geçmiştir arkadaşlar böyle ilimle, irfanla dolu bir ömür geçirmiş. 62 yaşındayken vefat etmiştir. Aslında çok yani bugüne göre genç bir yaş sayılır 62 yaşta. Demek ki müfessirimiz biraz daha yaşasaymış bir şey bir mesela 10-15 sene daha yaşasaymış herhalde çok daha fazla kitap yazacakmış. Böyle bir alim bu şöyle mesela birkaç eserinden bahsedecek olursak lütfen e, e, hayat ile ilgili bu kısımları daha fazla okumaya çalışın mesela biraz evvel bahsettik el ittika fi ulumul Kur'an en önemli eserlerinden biridir tefsirül celale'nin geçen hafta biraz okumuştuk lubabun nukul fi asbabul nuzul en önemli eserlerinden e, biridir başka mesela tabakatul müfessirin ondan sonra diyelim ki işte al-tahbir, fi ilmi tefsir, hepsini söylemeye gerek yok çünkü çok eseri var mesela Tenasukut Durer yine bu eserlerinden biridir tarihul Khulafa yine bu eserlerinden biridir ve ve bütün bunlar bir yana gelirim asıl eserimize bugün okuyacağımız tefsirimize el Durrül fi't Tefsir bil Ma'sur en önemli eserlerinden biridir. En kapsamlı eseridir diyebiliriz. Müfessirimiz tabii ki bir de e, El e, bir de el Cen'ul Sagir'de El camiul Kebir adında hadis mecmuaları vardır ki burada da müfessirimiz kendi döneminde e, halk arasında konuşulan, söylenen bütün Hadisleri toplamayı murat etmiş fakat ömrü buna vefa etmemiştir. E, o da en önemli kitaplarından, en hacimli kitaplarından biridir. Diğer de işte dediğimiz gibi Erdürülmensur, Tefsirbilmensur adlı eserdir. Çok baskıları var görüyorsun işte e, üzerinde çok çalışmalar yapılmış, işte tahkikler yapılmış, defalarca tabedilmiş edilmiş e, bir eser. En son tefsirimiz Türkçe'ye çevrildi arkadaşlar. Yani bir iki sene önce Türkçe'ye çevrildi ve basıldı. Üzerinde dediğimiz gibi doktora çalışmaları yapılmış. Başka alanlarda bazı çalışmalar yapılmış. Böyle mühim bir eser. Özelliklerinden bahsedecek olursak işte bakın arkadaşlar burada görüyorsunuz Türkçe'ye tercüme edilmiş halini Dolayısıyla Türkçesi var. Kısaca ee, kısaca özelliklerinden bahsedecek olursak bizim için bu tefsirin en önemli yanı arkadaşlar çok önemli bir rivayet tefsiri olmasıdır. Çok önemli bir rivayet tefsiridir. Aşağı yukarı müfessirimiz kendinden hiçbir şey katmıyor. Her ayetin hatta ayet içinde geçen kelimenin tefsirini yaparken mutlaka e, rivayet zikrediyor. Bir veya birkaç rivayet zikrediyor. Hadis zikrediyor. Sahabe-i kiramdan, ondan ve ulemadan gelen e, kabirleri zikrediyor. Bunlarla tefsir yapıyor. Kendisi bir şey söyleniyor. E, en önemli özelliği bu. bir zaman zaman söylüyoruz ki arkadaşlar her rivayet tefsirinde dirayet vardır. Her dirayet tefsirinde rivayet vardır diyoruz yani bunu sık sık tekrar ediyoruz. Belki birkaç e, eseri bundan e, hariç tutabilir, istisna tutabilir. Onlardan biri de işte Eddürül Mensur'dur. Yani desek ki Eddürül Mensur'da dirayet yok. Tamamı rivayet desek yani olabilir. Olabilir. Bu kadar e, rivayet yönü öne çıkan e, bir eserdir arkadaşlar. E, şimdi sizinle e, burada e, vermiş olduğumuz metinden bir kısmını okumaya çalışalım. Aslında burada verdiğimiz metin arkadaşlar yani şirket Kotan arkadaşımız bu metni seçmişti. Metin son derece uzundur ama arkadaşımız belli bazı yerleri seçmiş, hepsini seçmemiş. Biz de zamanımızın el verdiği ölçüde ee, bu rivayetleri e, buradan okumaya çalışalım arkadaşlar. Evet tefsirin uzunca bir mukaddime, mukaddimesi var o burada yok. Biz nereden başlıyoruz? قَوْلُهُ تَعَالَا بِسْمِ اللّٰهِ Buradan başlayalım. Evet. İşte hemen görüyoruz rivayetlerle müfessirimiz tefsirine başlıyor. Ne diyor? Ahraca اَبْوْهُ بَيْتِ وابن السعد في الطبقات، وابن أبي الشيبة، وأحمد، وأبو داود، وابن حزيمة، وابن الأمباري في المصاحف، والدارقذني، والحاكم، وصحاحه، والبيهقي، والخطيب، وابن عبد البار كلاهما في كتاب المسألة عن أم سلمة. Enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kane yakra'u. Demek ki rivayetimiz kimden geliyor arkadaşlar? Peygamberimizin eşi olan, eşlerinden biri olan Ümmü Seleme'den geliyor. Ümmü Seleme diyor ki, e, Enne nebiyye kâne yakra'u. Okuyordu. Nasıl okuyordu? Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قطع قطعها آية آية Peygamberimiz دير المسلمة Fatiha suresini okurken böyle her ayeti yani böyle adeta diğerinden keserek yani aralarına fasıla koyarak teker teker okuyordu. Fatiha'yı teker teker ayet ayet okuyordu diyor. وَعَدَّدَهَا عَدَّ الْاَعْرَابِي yani Arapların e, saydıkları gibi Fatiha'yı e, dinin yani kendi ayetlerini böyle teker teker sayarak okuyordu. Vuadda Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Besmele idi. E, bu şekilde arkadaşlar e, sayıyordu. Ve lem yaud aleyhi. Nediyim buraya arkadaşlar? Hadi bakalım. Eee ve lem yaud aleyhi. Yani Peygamberimiz Fatihayı e, teker teker ayet ayet okuyor, her ayetin arasını kesiyor, fazla koyuyor e, ve ayetleri sayıyor. E, evet, Ceyma Kara Osmanoğlu e, arkadaşımızın söylediği gibi, e, yani başkana diyebiliriz. Başkana diyebiliriz? وَلَمْ يَعُدْ aleyhim Evet. Başka ne diyebiliriz? Besmele'yi diğer ayetlerden ayırmıyordu. Besmele'de bunu yapmıyordu. Fatiha'dan Hatihadan ve lem yaud aleyhim Hum nereye gönderiyorsunuz? Aleyhim hum zamir nereden nereye gönderiyorsunuz? Ayetlere diyor mihrica Gönderebilir miyiz? Yani e, Başka bir yer bulabilir miyiz? وَلَمْ يَعُدْ عَلَيْهِمْ Fatiha'ya diyor bir arkadaşımız. Fatiha'ya, Araplara. Evet. Fatiha'daki aleyhimden kasıtsa anlamı aleyhim, ayet sahibi olabilir. Harika. İşte Şeyma Durusoy beklediğim cevabı verdi. Şeyma duru beklediğim cevabı verdi. beklediğim cevabı verdi. Evet, Şeyma teşekkür ederim ee, yani çok güzel yaklaştı meseleye. Valem yud aleyhim yani peygamberimiz anam ta aleyhim gayr mahdudu aleyhim valladallimi bir ayet olarak saymadı. Tamam arkadaşlar Şeyma durusuya teşekkür ediyoruz. Yani hani bazı rivayetlerde. Ee, Şita'da i̇şte zedelik mesela Hanefilerde böyle bir anlayış var. Hanefilere göre Fatiha suresi 7 ayettir ama 7. ayet hangi ayettir arkadaşlar? Ğayril mağdubi aleyhim veled dâllin, değil mi? Sıratollezîne amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim veled dâllin. burası 7. ayettir Hanefilere göre. Müfessirimiz Suyuti Şafiidir ve bunu kabul etmiyor. Diyor ki, hayır Peygamberimiz gayril mağdubi aleyhim veladdalini ayrı bir ayet olarak saymadı. Selma diyor ki, hocam tekrarlayabilir misiniz burayı? Tabii ki yani Peygamberimiz Fatiha suresini okurken teker teker Besmele'den başlamak suretiyle çünkü Şafiilerde Besmele de biliyorsunuz bir ayettir. Her surenin başındaki Besmele Şafirlere göre bir ayettir. Besmele'den başlayarak Fatiha Suresi'ni teker teker okuyordu. Sıratellezzine l'antâ aleyhimi bir ayet. Sıratellezzine l'antâ aleyhim gayrı magdûbe aleyhim veladda'alini bir ayet olarak okuyordu Peygamberimiz. Yoksa gayrı magdûbe aleyhim veladda'alini Hanefilerin yaptığı gibi ayrı bir ayet saymıyordu. Ayrı bir ayet olarak okumuyordu Demiş Müfessirimiz Celaleddin Es-Suyuti. Şeyma arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Çok ince bir yerden yakaladı. Yani ben acaba e, tamir edebilir misiniz diye sordum ama güzel oldu yani şey güzel yakaladı. Peki, buru anlaşıldı mı arkadaşlar? Burası anlaşıldı değil mi? Peki... و اخرجه ابن ابي حاتم والطبراني والدارقطني والبيهقي في سننه بسند ضعيف عن بريده قال بريده gelen bir rivayet diyor ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم peygamberimiz diyor ki لا اخرج من المسجد Mescitten çıkmayacağım. Hatta uhbiruke bi ayetin ev suratın sana bir ayet veya bir sureyi bazı rivayetlerde ayet bazı yerde sure diye geçmiş herhalde. O yüzden ravi ikisini de zikrediyor. Sana bir ayet veya bir sureyi haber vermeden mescitten çıkmayacağım diyor peygamberimiz. Kime diyor? Bureydeye Nasıl bir ayet? Nasıl bir sure? Lem tenzil ala nebiyyin ba'da Süleymane gayri. Süleyman'dan sonra hiçbir peygambere inmemiş. Süleyman peygamberden sonra hiçbir peygambere inmemiş bir ayeti veya sureyi sana öğreteceğim. Gayri ancak ben benden başka. Yani ben hariç Süleyman peygamberden sonra ki hiç bir Peygamber nazil olmamış bir ayeti veya bir sureyi sana haber vereceğim. Haber vermeden çıkmayacağım. Diyor. Kale. Buraya diyor ki Femeşe. Peygamberimiz kendi işlerine koyuldu. Ee, ve ve tuhu Ben de hep ona onu takip ettim. Hep onu takip ettim. Hatta intaha nihayet peygamberimiz işlerini bitirdi ve çıkmaya başladı mescidden. İntaha ila babil mescidi. Hem de mescidin kapısına kadar geldi. Mescidin kapısına kadar geldi. Hatta fe akraca ihda ricleyi min usküffetil mescidi. Ne olsun arkadaşlar? Usküffetül mescid ne olsun? Ne yapmış peygamberimiz? Eşik harika. Ayşar hemen e, cevabını verdi. E, peygamberimiz e, ayak, bir ayağını mescidin kapısının eşiğinden dışarı koy, çıkarıyor. Ve bekiyet el uhra. Fil mescidi, diğer ayağı da henüz mescidde. Yani tam kapıya gelmiş bir ayağını çıkarmış dışarı çıkmak için ötekisi mescidde fakultu beyni ve beyni nefsi. O anda kendi kendime dedim ki burayı dedi. O anda kendi kendime dedim ki nesiye zelike. Herhalde bana söyleyeceği şeyi unuttu peygamber. İçimden geçirdim dedim ki hani peygamber başta demiş ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Bir ayet, bir sure öğreteceğim sana demişti ya. Herhalde bana söyleyeceği şeyi unuttu diye içimden geçirdim. Tam ben içimden bunu geçirirken fe o anlamı veriyor. Fe akbele aleyye bana yöneldi. Demek ki unutmamış. Fe akbele aleyye bana yöneldi. Ve yüzünü bana çevirerek döndü yöneldi. Fe dedi ki bir şeyin teftahül Kur'an'a ize itte tahta namaza başladığın zaman namazını açtın namazını kıldın namazına başladın namazını yani neyle başlarsın Kur'an'daki namazına neyle başlarsın diye sordu bana peygamber bir şeyin teftethül Kur'an'a Kur'an'da e, tabii ki bu Kur'an'ı neyle açarsın neyle Kur'an okumaya başlarsın ne zaman İver te namaza başladınız Yani namaza başladın. Neyle ilk olarak kuran okumaya başlarsın? Koltu dedim ki Bismillahirrahmanirrahim. Önce besmele ile başlarım dedim. o zaman peygamber dedi ki Hia Hia Sunmaharaja. İşte o, işte o dedi. Sonra da çıktı. <gülüyor> Demek ki peygamberimizin burayı diye sana haber vereceğim dediği ayet ne oluyor arkadaşlar? <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Süleyman ile ilişkisi nedir? Nedir Süleyman Peygamber ilişkisi arkadaşlar? Hadi bunu siz bulun. Niye Süleyman peygamberden bahsetti peygamberimiz bunu söylerken? Neden? <gülüyor> ne, ne, ne alakası var? İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahir rahmanir rahim diyor Ayşe. ayet Süleyman peygamberin kıssasında da besmele geçtiği için Nem suresinde oraya işaretle peygamberimiz bunu söylüyor. Yani Süleyman peygambere inmişti. Bu besmele demek ki burada kastedilen sure değil de ayettir o anlaşılıyor ve bu da hangi ayettir? İşte Bismillahirrahmanirrahim'dir. Eee Kime inmiş bu? Süleyman Peygamber'e inmiş. Ancak <gülüyor> bildiğiniz gibi Süleyman Peygamber'e Besmele müstakil bir ayet olarak inmemiş değil mi? Yani ayetin bir parçasıdır. Bir kısmıdır. Uzunca bir kısmıdır. Ayetin tamamı nasıl oluyor? Arkadaşlarımızın bir kısmı yazdı: İnnehu min Süleymane değil mi? Ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Ay bu şekilde. Ee, peki yani müfessirimizin Burada bunu bize zikretmesinin anlamı ne olabilir arkadaşlar? Neden bunu burada zikretti bize sizce? Neden Suyuti burada bize bunu zikretti arkadaşlar? Yani Bir anlamı var mıydı bunu bize zikretmesin? Evet Neden? Neden burada bunu bize zikretti Suyuti? Harika. Aslı Aydınız çok güzel bir cevap verdi. Besmele'nin müstakil olarak bir ayet olduğunu bize haber vermek için. Dolayısıyla Besmele'yi müstakil bir ayet olarak kabul etmeyen Hanefi'lere işte bu Besmele müstakil bir ayettir sizin dediğiniz gibi değildir. Bunu bildirmek için bilhassa bu rivayeti kullanmış, bu rivayeti müfessirimiz bu da zikr etmişti. Tamam arkadaşlar? Yani e, özellikle bunu belirtmesi nedeni bu. Tabii daha birçok rivayet var ama dediğim gibi hocamız sadece bu kadarını vermekle yetinmiş. Gelelim ikinci bir e, ayete. Müfessirimize göre e, Besmele Fatiha Suresi'nin ilk ayeti oldu. Ee, biliyorsunuz e, bugün elimizde bulunan Kur'an'larda da mesela e, önünüzde Kur'an varsa, elinizde Kur'an varsa açarsanız göreceksiniz ki Fatiha Suresi'nin başındaki besmele'nin önünde bir bir vardır. Yani elimizde bulunan Kur'an'larda da besmele'nin başındaki Fatiha ah ne diyorum ben Fatiha'nın başındaki besmele bir ayet olarak kabul edilmiştir. Burada da Şafiilerin belki kuralına uyulmuştur ama diğer surelerde Şafiilerin görüşüne itibar edilmemiştir. Çünkü Şafiilere göre Bakara suresinin başındaki besmele de Bakara suresinin ilk ayetidir. Ali İmran başındaki besmele Alimran ilk ayetidir. Halbuki elimizdeki Kur'an'larda bu besmelelerin önünde herhangi bir rakam yoktur. Yani arkadaşlar bunu da belirtmiş olalım. Gelelim şimdi Fatiha'nın ikinci ayetine. Avlu Teala Bakın dikkat ederseniz e, besmele'nin tarifiyle, anlamıyla ilgili e, buralarda e, bir bilgi vermedi. Muhtemelen dediğim gibi bu komutan nefesimiz birçok rivayet vermiştir. Hocamız yani az biraz kısarak birkaç tane rivayet almıştı. Belki diğer rivayetlerde besmelerin anlamını da vermiş olabilir. Çünkü diğerlerinde mesela elhamdülillahi rabbil aleminde ve diğerlerinde anlam da verecek nefesimiz. Dolayısıyla muhtemelen besmede de vermişti. Ancak hocamızın seçtiği kısımda bu yok. Gelelim kavlu taala elhamdülillahi rabbil Alemin. الحمد لله رب العالمين الشجنة أخرج ابن همام رواية أخرج عبد الرزاق المصنف والحكيم الترمزي في نوادر الأصول والخطابي في الغريب والبيهقي في الأدب والديلمي في مسند الفردوس في الدوس والثعلبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Amr bin Asdan geliyor o da peygamberimizden nakledi. Diyor ki ennehu kara'a e, peygamberimiz eee Fati'l okudu qaraa'l Elhamdu. yani elhamdülillahi rabbil alamin okudu sonra dedi ki elhamdu ve şükri hamd bakın hamd e, ne diyelim şükür anlamını ifade eden kelimelerin en mühimidir. Yani siz size iyilik yapan birine, iyilik yapan Rabbinize işte teşekkür etmek istiyorsunuz. Teşekkür bağlamında yapacağınız bütün kelimelerin en önemlisi, en güzeli, en mühimi, en başta geleni hamddir. Elhamdül râsuş şükradır. Şükrün temelini oluşturur. Şükrün esasını oluşturur. E <gülüyor> feme Allah'a abdun la yahmidi. An la yahmadu hamide yahdimu diyor. Evet. Ee, bir kul e, Allah'a teşekkür şükretmezse hamd da etmiş olmaz diyor. Yani feme Allah'a abdun bir kul Allah'a teşekkür etmezse la ona hamd etmiş de olmaz. Dolayısıyla hamd ile şükür arasındaki bir ilişkiye de müfessiz burada temas ediyor ve hamdın şükürün temeli, tepesi olduğunu bize ikisi aynı anlamda değil yani diyor Delay, evet. Yani sanki Hamd daha böyle has, değil mi? Daha böyle üst bir teşekkür anlamı içeriyor. Daha böyle has, daha kapsamlı mı diyelim? Yoksa daha böyle hani üst bir teşekkür kelimesi. Yani kapsamlı Şükür daha kapsamlı olduğunu söyleyenler de var. Hamd'ın daha kapsamlı olduğunu söyleyenler de var ama e, yani daha has bir teşekkür tarzı diyelim. Daha özel. Özel bir teşekkür. Hamd özel bir teşekkür tarzıdır. Herkese teşekkür edebiliyoruz ama herkese hamd edemiyoruz diyor. Hacer İsmail arkadaşımız bu yaratıcıya özgürlüyordu. O yüzden işte diyorum ya has bir teşekkürdür. Evet. Hamd daha am bir kelime değil mi hocam? Yürselma yani biraz evvel belirttim seninle. bunu sizin söylediğinizi söyleyenler de vardır. Hamdın daha umumi olduğunu söyleyenler de vardır. Fakat alimlerimizin çoğu şükrün daha umumi olduğunu söylüyorlar. Ee, mesela işte e, e, hamd işte arkadaşımızın belirttiği gibi sadece Allah'a mahsustur. Siz bir kula hamd edemezsiniz. Sonra hamd hep dille olur. Siz dilinizden veya gönlünüzden e, hamd etmelisiniz ama teşekkürü elle teşekkür edebilirsiniz icabında mesela jest ve mimiklerle mesela biri size bir iyilik yaptı e, yani yüz ifadenizle el hareketinizle hatta bedeninizin e, hani hareketleriyle siz ona bu yaptığı iyiliğe karşılık teşekkür edebilirsiniz ama hamd biri değildir böyle bir takım aradaki farklara tefsir teprafı değinilmiştir onların üzerine fazla durmaya gerek yok ama böyle bir durum söz konusu. Bu akacak tabarani yefil awsad bi senedi zayıf an-Nawwas bin Sem'an. Beyasam an. Kala Evet. bin Sem'an adlındaki bir sahabiden gelen bir rivayet. Surikat naqatu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olmuş arkadaşlar? Ne olmuş Evet bir şey olmuş galiba. Suriy ne naqatu sallallahu aleyhi ve sellem çalınmış. Ne çalınmış arkadaşlar? Devesi. Peygamberimizin devesi bir gün çalınıyor. de peygamber devesi çalıyorlar. Fakala <Sessizlik> tabi peygamberimiz arıyor arıyor devesini bulmuyor bulamıyor. Son diyor ki takala <Sessizlik> diyor ki le in redaha Allahu la eskuran rabbi. Eğer Rabbim bana deve mi döndürürse tekrar devemi bulursam ben Rabbime teşekkür edeceğim Allah, peygamberimiz Rabbime teşekkür edeceğim. Tawaqtu fawaqat diyen pardon fawaqat fi hayy min Arabi. Derken deve arkadaşlar deve e yani demek ki e, Arap köylerinin birinde artık bir şekilde nasıl olmuşsa benden dışına bir yere uzak bir yere gitmiş. bir köye, Arapların köylerinde büyük köyde bulunmuş. Fakat yani orada varik olmuş. Orada bulunmuş. Fihim ve bu köyde bu kabile içerisinde vardı. Ne vardı? İmratun muslimetun Müslüman bir kadın vardı. Demek ki o köy Devenin bulunduğu köy belki de deveyi çalan kişi deveyi alıyor o köye götürüyor. O köy o zamanlar Müslüman değil. Ama işlerinde Müslüman bir kadın var. Artık misafir olarak mı gitmiş yoksa onlardan, onlardan biri de Müslüman mı oldu bilemiyor. Ama Müslüman bir kadın var. فَوَقَعَ فِي Ne olsun arkadaşlar? اَنْ تَهْرِبَ عَلَيْهَا Ne diyelim? فَوَقَعَ فِي خَلَدِيهَا Ne olsun arkadaşlar? fi haediye en tehbe a ya ne diyelim buraya yok mu yazan bir şey Peki Peki zaman kay zaman kaybetmemek açısından ben söyleyeyim isterseniz ama Ayşe ara yazıyor En azından bir tahmin tehribe korku ne demek tehribe, korku, ayşe? Önce şunu çörelim. Ne demek? Hazamiri kime gidiyor? Hazamiri kime gidiyor arkadaşlar? Hanıma gidiyor. Deve yedi, hanıma gidiyor. Peki o zaman kadının halet ne olsun arkadaşlar? Fawak'a fi ha? Haleti bilmemiz lazım. Bulalım haleti. Kaçmak, tamam da kaçmak ama yalnız diyor Ayşe'a da. Ne demek yani? Kalediha. Cümle içerisinde düşünün şimdi Ayşe. Tek başına. Peki arkadaşlar söyleyeyim o zaman kaledin bir anlamında kalp demek arkadaşlar. Kalp, nefs, ruh gibi anlamlara geliyor. Yani kalbinden geçirdi kalbinde vaki oldu kalbinde ya yani içinden düşündü, neyi düşündü? En içinden geçirdi. Çok Kerime çok güzel. İçinden geçirdi diyelim. Fakat bu kadın içinden geçirdi neyi? En tehribe alaya deveyle birlikte kaçmayı yani deveye binip kaçmayı içinden geçirdi. İsterseniz bu geçirdiği diye şöyle diyelim, tasarladı diyelim. Hatta planladı. Niye bunu diyoruz? Çünkü şey yapıyor yani e, gözetliyor. Kızatını bulsam da deveyle kaçsam diyor. Nitekim farat min alqal mi Nitekim yani bunu bu cümlede şunu söylüyor. Yani derken hani kaçmayı planlarıyla derken arkadaşlar böyle bir toplumun o köylülerin bir gafet anına rast geldi. Gafet anını yakaladı. Yani böyle millet herkes kendi işinde kendi gözünde hemen Faq'adat 'aleyha Deda Bindi fırsatını değerlendirdi. Faqadat 'aleyha Deda ya Bindi حركتها, sonra hareket ettirdi, hareket ettirdi, yürüttü. Ve yola düştü. Fasabahat biha medinete. Demek ki arkadaşlar kadın gece yapmış bunu veya akşam vakti bilemiyorum artık akşam yapmış bunu. Sabaha kadar o deveyle Medine'ye doyurulmuş ve sabah vakti فَصَبَحَتْ بِهَا الْمَدِينَةَ Sabah vakti bu deveyle Medine'ye varıyor kadın. Tamam arkadaşlar. فَلَمَّ رَآهَا Müslümanlar deveyi ve kadını görünce kadının peygamberimizin devesini getirdiğini görünce فَرِحُ بِهَا Bundan dolayı ne olur arkadaşlar? sevindiler değil mi müslümanlar sevin sevindiler. Ve maşau eee yani develeri aldılar deveyle birlikte peygamberin yanına geldiler. peygamberimize ra'a deveyi görünce, "Kale" dedi ki "Elhamdülillah" dedi. peygamberin devesini görünce devesini. Bulunca devesine kavuşunca elhamdülillah diyor. Fentazaru Müslümanlar yani böyle bir beklenti içerisine girdiler. Hel yahdusu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem savman au salaten acaba. Felma raha gördüğü zaman vay de yani. Peygamberimiz deveyi gördüğü zaman, devesine kavuştuğu zaman vahide. Ee, Müslümanlar diyor ki, acaba peygamber, e, ya Rabbi, devemi bana kavuşturdun, ben senin için 3 gün oruç adıyorum, 3 gün oruç tutacağım, 5 gün oruç tutacağım diyecek mi acaba? Bunu bekliyorlar peygamberden. Veya işte 3 gece sabah kadar namaz kılacağım senin için ya Rabbi. Diyecek mi böyle bir, acaba böyle bir e, e, böyle bir ayette bulunacak mı? Böyle bir vaatte bulunacak mı acaba? diye bekliyorlar. Fazanlığı fakat peygamber böyle bir şey bekliyorlar bekliyor peygamber bir şey demiyor. Fazanlığı. O zaman zannediyorlar ki içlerinden geçiyor diyorlar ki herhalde peygamber daha önce verdiği sözü unuttu. Demişti ya eğer ben Devamı kavuştursam Allah'a şükredeceğim demiş ya. Ee, Herhalde unuttu. Fakar <gülüyor> dediler ki yarasın Allah. Ey Allahın elçisi, kadkunte, kulte, sen demiştin ki, lakin raddha Allah. Eğer Allah ben devamı kavuşturursa, tekrar deveme kavuşursam lâşkurlarına Rabbi Rabbime şükredeceğim demiştin. Ama yapmadın, bir şey demedin, ada kadamadın. Neden? deyince peygamberimiz diyor ki Elem elhamdülillah. ben elhamdülillah demedim mi? diyor onlara bununla elhamdülillah demenin ne kadar işten gelerek samimi bir şekilde ihlasla elhamdülillah demenin ne kadar önemli olduğunu söylüyor ve elhamdülillah demek şükür dem şükür etmektir e teşekkür etmektir Zaten peygamberimiz de, de demişti. Eğer ben derime kavuşursam Allah'ıma teşekkür edeceğim demişti. Ve elhamdülillah direkt teşekkür etmiş oluyor. Evet böyle bir rivayet. Bu rivayetin size gelen, ilginç gelen bir yanı var mı arkadaşlar? Bu rivayetin size ilginç gelen bir yanı var mı? Ne dersiniz? Böyle bir rivayeti okuduk. Bir okuma yapalım yani. E, Dinin metinleri okuma. Okuma ee, önemli bir şey. Ee, mesela bu da ne okudunuz? Yani bu metni nasıl okuyorsunuz? Ne anladık? Bir dini metni okumak demek, yani metni arkadaşlar, dini metni okumak demek, metnin lafızlarının ötesinde bir şeyler te tespit edebilmek, bir şeyler çıkarabilmektir. Yani lafızların yani mesela burada da biz bir düz bir metni okuduk. İşte neydi? Teşekkür falan bilen okuduk. Ama bunun ötesinde bir mana, ötesinde bir şey. Başka bir tarafı, bu, bu rivayetin başka bir yanı, başka bir yöresi falan yok mu? Dikkat çeken bir yönü. işte e, bunu tespit etmek, bunu çıkarmak, metni okumak, dini metinler okumak demek böyle bir şey oluyor arkadaşlar. E, mesela hala siz metni okuyamamışsınız demek ki. Şükür için hamdiyet değerli mesela. Bu, bu kesinlikle bu. Zaten kur, lafızdan çıkan anlam bu. Hatice sen metni okuyamadın. Elhamdülillah ibadettir. Hayır, hayır. Hayır, metni okuyamadınız arkadaşlar siz. Tevekkül etmiş. Hayır, hayır, hayır. Tamam, ya yani neyse, neyse, neyse. Mesela şöyle bir şey söylüyorum. Burada bir kadından bahsettik arkadaşlar. Ee, bir kadından bahsettik. Müslüman bir kadından bahsettik. Müslüman kadın bir köyde bulunuyor. Peygamberimizin devesini görüyor. Tek başına devreye atlıyor. Bir gece boyu tek başına yolculuk yapıyor. Bebeği getiriyor, peygamberimize veriyor. Yani bunu okumadınız mı metinde? Metinden böyle bir şey çıkarmadınız mı? Tek başına yolculuk yapıyor. bunun her biri bir anlam ifade etmez mi? Bunlar bir okuma değil mi arkadaşlar? Değil mi? Evet, peki bu okuma üzerinde düşünmeyi size bırakıyor. Yani bu metin üzerinde düşünmeyi size bırakıyorum. Bu kadının tavrı, kadının durumu... Ee, e, başka bir Hacer başka bir şey değindi. Peygamberin bile devesini çalıyorlar. Tabii ki e, bu da bir, bu da çok güzel bir okuma tarzı. Peygamberin devesini çalıyorlar ve Peygamberin devesini kimin çaldığını bilmiyor, değil mi? Değil mi? Bilmiyor. E, bakın yani bu da onun insani yönü, beşeri yönü öne çıkmış. E, bu da güzel bir okuma. Hacı İsmailoğlu. Bu da bir okumadır işte. Dini metinleri okumak bu demek arkadaşlar lütfen dini metinleri okuma yapın bak okuyun di okuma yapın okuma yapmak bu yani metnin içerisinden böyle la zahir yönünün dışında size ne anlatıyor metin ne diyor onlara eğer tespit edebilirsen siz metni okumuş olursunuz Peki. bu modern e, dönemde Ortaya çıkmış bir yer, tarz, metni okuma, dini metinleri okuma, okuma yapma diyoruz biz buna arkadaşlar. Gece boyunca tek başına deve sırtına ödülük yapabilir hükmü çıkar mı? İşte Gülhan'ım bunu size bırakıyorum. Dedim ya, metni okuma yaptık, farklı anlamlar çıkarabiliriz buradan. üzerine durmayalım ama siz bunları düşünebilirsiniz. و اخرج ابن جرير والحاكم في تاريخ نيسابور والديلمي بسند ضعيف عن الحكم حكان بن عمير وكانت له صحبه قال şimdi Hakam bin el Hakam bin Umeyr'den geliyor. bu kişi وكانت له صحبه yani bu demek ki şey yapıyormuş. Ne yap? Sohbet yapıyormuş diye. Yani insanların etrafında bulunan insanlarla sohbet yapıyormuş. Ale işte bu sohbetlerinden birinde diyor ki Kale Resulullah sallallahu yani bu sohbeti aynı zamanda yani şöyle diyebiliriz. Peygamberle birlikte yolculuk yapmış idi de diyebiliriz arkadaşlar. Ve kânet lehu sohbetun lehu hu zamirini e, şey gönderebiliriz. El-Hakam bin Umay'da gönderebiliriz. Suhbetten kasıt da peygamberimizle birlikte olmak, mesela onunla yolculuk yapmak. O anlamı da çıkarabiliriz bu da isterseniz. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, herhalde bu ikinci anlam daha öne çıkıyor. Çünkü bakın buradan belli oluyor. Peygamberimiz ona diyor ki اِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ Rabbi رَبِّ العالمين, el hakam bin emre diyor ki ey el ay haykam hay sen elhamdülillah rabbi el dediğin zaman fakat şükret Allah'a. Allah'a teşekkür etmiş oluyorsun. Elhamdülillah Rabbil el âlemin'de Allah'a teşekkür etmiş oluyorsun. Bundan sonrakini arkadaşlar feza <fazâd> deke onu demek. Ne demek arkadaşlar? Anlamadım orayı. Sadece şükür Allah tam anlamıyla fazadeke ne oldu? Fazadeke Allah arttırır ziyadesiyle sana arttır halika ne bileyecen sana arttır çok güzel senin şükrünü arttırır değil ne bileye sana arttırır. Peki nereli ilişkisini kurabiliriz bu ifadenin, bu ifadenin yani bunun bir anlamı var. Bir yeri var. Neyle, neyle ilişkisini kurabiliriz arkadaşlar? Hadi bakalım. Ayet var. Çok güzel Nebiye. Harikasın. Nedir ayet? Bir hatırlamaya çalış. Nimetini diyorsun. Evet Hacı İsmail'a nimet diyor. Ne diyor Nebiye? Nimetin. le in şekertum. Evet harika Nebiye. Çok güzel yakaladı. Le'in le Le'e zidenne kum. Yani eğer sen Elhamdülillah Rabbil Alemin dersen o zaman şükretmiş olursun. Allah da diyor ki bana şükrederseniz sizin için arttırırım. O zaman sen de şükrettiğinden dolayı Allah da sana daha ziyadesini verir, daha fazlasını verir. Senin için arttır nimetini, rızkını arttırır diyor. E, bu kelimenin o ayette ilişkisini kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki. Bu Ahraca İbn-i Cerir Wabnül, Bu i̇bn Cerir kim? i̇bn Cerir kim? Hatırlıyor musunuz? Hep kaç karşı, tane rivayet okuduk. Selma çok güzel bir noktaya temas ettin. Neden zayıf? Ee, e, müfessirimiz e, Suyuti. Bu tefsirinde arkadaşlar hadisin zayıf, sahih, hasen işte öyle veya böyle olmasına değil ...böyle bir hadisin var olup olmamasına bakıyor. Varsa hadisi bize zikrediyor. Yani... ed dürül ...zayıf hadisi... ...sahihten ayıran, sahihe yer veren... ...bir eserdir arkadaşlar. dürül Mansur, ...hadisler çerçevesinde... ...bu hadislerin... ...saha derecesi ne olursa olsun önemli değil... ...hadisler çerçevesinde ayetleri yorumlayan... ...bir tefsirdir. Eleştirildiği yönlerden biridir. Çok uydurma hadis var çok zayıf. Zaten kendisi de zayıf hadiseden çok bahsediyor. Ve çok da İsrailiyat var arkadaşlar. Çok da İsrailiyat var. Fakat bütün bunlarla birlikte yine en önemli rivayet teslimlerinden biridir. İbn-i Cerir kim diye sormuştun? Arkadaşlarımız taberi dediler. Evet siz artık tanıyorsunuz taberiyi. Doğru İbn-i Cerir et taberi. Peki Bu akraca İbn-i Cerir ve abnul mudir ve hatim min turuqin an ibni i̇bn Abbas da gidiyor. Kale diyor ki i̇bn Abbas Elhamdülillahi kelimetü şükri Değil mi? Yani şükür kelimesi. Elhamdülillah şükür sözü de. Şükür ifade ediyor. İzâ kâlel-abdu elhamdülillah kul elhamdülillah dediğinde kâlellâhu Allah der ki şekerani abdi kulun bana Şükretti, kulum bana teşekkür etti. Bu hadisin daha uzun versiyonları da vardır. İşte kulum şöyle dediğinde ben şöyle yaparım diye. Yani böyle kısım tu e, Fatihat beni ve beni abdi nisfeyin diye bir hadis var yani uzunca bir hadis. İşte ben Fatihayı kulumla kendim arasında ikiye böldüm. İde kal al abdu alhamdulillah, kal Allah şekerne abdi diye böyle uzun bir hadis. E, oh. Olmuştur. Ne var ki, bu cümlelerde bir, 나가, bir Dan, şey yok. Ne ki, bu cümlelerde bir şey i̇bn Ne var ki, bu cümlelerde bir şey yok. Ne var ki, bu cümlelerde bir şey yok. Ne var ki, bu cümlelerde bir şey yok. Ne var ki, bu cümlelerde bir şey Ne demek arkadaşlar? Anlamaya çalışalım beraber. Demek ki Elhamdü Hüve Bunu anlıyoruz değil mi? Yani şükürdü zaten biraz. El-İstihdâ ullillah ne olsun arkadaşlar? Ne demek? El-İstihdâ ullillah. Evet. El-İstihdâ Bölüm 10. Bölüm 11. Bölüm arkadaşlar bunlar? teslimiyet çok güzel yani 15. Şey, Bölüm başka neler söyleyebiliriz? başka ee, o evet evet İkrar bin ni'ami nimetli istihsa el istihza ne dedik? Allah'ın nimetlerini ikrar etmek tamam ama istihza anlam vermiyorsun hemen ondan kaçıyorsunuz değil mi? El istihza ne diyelim? Yönelmek desek olur mu? Selma istihza kelimesi nereden geliyor? Yakınlaşmak Evet yani bunların hepsini aşağı yukarı yani söyleyi Allah'a boyun eğmektir. Allah'a yakınlaşmak, yönelmek, sığınmak bunların hepsini bu şeyde zikredebiliriz. İstihza kelimesinin aslında hiza kelimesi de buradan gelir değil mi? Ayakkabı buradan gir. İstihza yani böyle eşit yapmak. İki ayakkabı birbirine denk değil mi? Hizaya gelmek. Ayşe Şimşek çok güzel. Yani Allah için hizaya gelmek diyelim mi? Yani ona boyun eğmektir. Onun her dediğine boyun eğmek, itaat etmek, onun yüceliğini kabul etmek gibi bir anlamın olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Vel ikrar bin ya'mihi zaten bunu söylediniz. Ve hidayetihi yani aynı zamanda bizi hidayete erdirmesinden dolayı bunu ikrar etmektir. Ve btidaihi onu da yani ee, ne diyelim iptida iptida yani bizi hayata başlatması diyelim yani öyle bir anlam söyleyebiliriz bu hayırlılar ve bunun dışındaki diğer bize yapmış olduğu iyilikler ihsanlar bütün e, bunları ikrar etmek bütün bütün bunları e, itiraf etmektir arkadaşlar şükür e, yani hamd elhamdü demek bütün bunları içerisine alıyoruz. Mesela biraz evvel arkadaşlarımızdan bir sordu hocam ilham daha genel değil midir? Mesela burada bakarsanız bakın bayağı bir yani şükrü de içine aldı. Başka bazı anlamları da değil mi? Sanki daha kapsamlı bir şey oldu. O yüzden alimlerimiz böyle kimisi demiş ki hamd daha kapsamlı, kimisi demiş ki şükür daha kapsamlı. Çok önemli değil. Wa ahraja İbn Ebhatil İbn Abbas. Yine İbn Abbas'tan geliyor. "Kâle" diyor ki Hala Umar, Hazreti Ömer diyor ki, Kad alimna Sübhanallah ve la ilahe illallah. Yani herhalde bunu Peygamberimizin olmadığı bir ortamda Hazreti Ömer. Belki de Peygamberimizin vefatından sonra bunu söyledi. Ya diyor biz peygamberden Allah'ın ne olduğunu öğrendik. Kad alimna öğrendik. Başka neyi öğrendik? Ve la ilahe illallah. Bu ne demek? Bunu da öğrendik fakat fe hamd nedir bunu böyle hangi anlama geldiği ne ifade ettiğini öğrenemedik. acaba ne demektir bu diye sanki Hazreti Ömer bunu ortaya soruyor Talea Aliyon <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ali hemen öne atılıyor cevap veriyor ki hamd <gülüyor> kelimetun öyle bir kelimedir ki razıya Allahu lin-nefsihi ve ahabb en tuqala onu kendi nefsi için tercih etmiştir. Yani kendine yakıştırmıştır. Yani hamdi kendine e, has kılmıştır diyelim. Ve bu kelimenin söylenmesini kullarının elhamdülillah demesini de e, ister bundan da memnun diyor, Memnun kalır diyor. Yani kelim ham kelimesi öyle bir kelimedir ki Allah bu kelimenin söylenmesinden memnun kalır. Bu kelimenin kullanılmasından hoşnut olur ve bunu kendine has kılmıştır. Bunun kendisi için, bunun kendisi için kullanılmasından razı olmuştur. Ee, diyor Hazreti Ali. Radiya Allahu li yani kendine has kılmış. Kendisi için kullanılmasından memnun kalmış, razı kalmıştır. Ve söylenmesi de hoşuna gider. Allahu Teala'nın hoşuna gider. وَاقَجَيْبُنُ جَيْرِ وَبْنَيْبِ حَاتِمْ عَنْ كَعْبٍ قَالَ Ka'b'dan gelen bir rivayet ne demiş? Elhamdülillah, Ka'b diyor ki Elhamdülillah sözü فَنَاُنْ عَلَىٰهِ Allah-u Teala'yı ne yapmaktır? Övmek demektir. Allahu u Teala'yı övmek demektir demiş. Gelelim şimdi üçüncü ayetimize. قَوْلُهُ تَعَالَا الرَّحْمَانِ öklice Abd bin Humeyd'den eee nedir o min, bu bazı kelimeler düşmüş herhalde şey metninden min tarif ocafman min tariq matar Bismillahirrahmanirrahim hayır inşallah bugün e, evet Murat neyse anlaşılıyor bir şey olmaz Murat. Kah diyor zaten. hacir Hacı'dır herhalde. Min tariqi mataril varrak değil mi? Evet. An an e, an Katade. O hafaza ya. Niye böyle olmuş Allah Allah? An Katade fi kavlillahi Katade'den gelen bir görüş. Allahu Teala'nın eee Elhamdülillah. biz bitirmiştik bunu. Bunu geçelim ya. Yani. Bu bu, bu va qavlihi... Nedir? Ne, bir daha ha galiba Bible ilişkili isterseniz okuyalım. Ankatade fiqli Elhamdülillah Rabbil Alemin. "Kala enma wasfa min e, halqi." Yani allah Teala Elhamdülillahi Rabbil Alemin e, diyerek ne yapmış? Kale diyor ki Ma وَصَفَ min خَلْقِهِ Ne diyorum buraya arkadaşlar? Buradaki Ma, Ma i olsun yoksa مَا-i mu olsun arkadaşlar? Ne dersiniz? Kullaki ma'ya nasıl bir anlam verir arkadaşlar? Ma vasafa min diyelim. mersul gibi diyor Ayşe Şimşek diyor, diyor. Yoksa ma vasafa min diyelim. E, mevsul değil mi? Diyor arkadaşlar. Peki mevsula göre anlam verin. Selim'e anlam ver. Ne olacak mevsul olursak bir anlam ver. Ma vasafa min halkihi. Ne demek? Vasafayı biliyorsunuz değil mi? Vasıflandırmış, isimlenmiş. Min halkıyım. yani acaba bize yani e, Rabul Alemin bakın Rabbul Alemin'e mi dikkat çekiyor yarattık yani min e, halkıyı kendini tavsif etti Allah-u Teala neyle yaratmakla yani yaratmakla e, kullarını yaratmakla, varlıkları yaratmakla Rabbu'l alemin diyor ya. Çünkü Rab aynı zamanda bu tür böyle bir yani var etmek anlamında yani var edip terbiye etmek anlamına içeriyor. Dolayısıyla yani Rabbu'l aleminle Allahu Teala kendini kullarının eee Haliki olmakla vasfetti, değil mi? Allahu Teala Rabbu'l alemin demekle kullarının Haliki olmakla kendini vasfetti. Ve fi kavli Errahmaner Rahim yarattığıyla kendini vasfetti. Doğrudur Hatice arkadaşımız. Ve fi kavli devamı bu onun devamı. Ve fi kavli Errahmaner Rahim Errahmaner Rahim siz değilse büyük hikmetle medhı nefsi kendini medh etti Allah'tan. Kendini övdü. Yani ben Rahman'ım, ben Rahim'im dedi. Kendini övdü. Peki Maliki Yevmiddin ne demek oluyor o zaman? Katada diyor ki, Kalab diyor ki Yevme yudanu beynel halayqi Bu Yevmiddin demek ne demek arkadaşlar? arkadaşlar? Öyle gün ki yudanu yani ne diyelim yudanu yani e, hesap, hesap e, konulur ortaya hesap sorulur hesaba çekilir e, kulların arasında hesap benel halâki kulların arasında yaratıkların arasında hesap işlerinin görüldüğü gün diyelim mi? Yani çünkü yavbuddin demek e, allah Teâlâ'nın Teala'nın herkese dünyada yaptıklarına dair hesap soracağı gün demektir o günün sahibidir, o günün malikidir Allah-u Teala. İşte müfessir yani katade bunu, yevme yüdenu beynel halaiqi. O gün allah Teala mahlukatın arasını arasında hükmeder. Kim ne yapmış, ne etmiş hükmünü verir. E ona göre de ya cennete gönderir ya cehenneme. Ey e, muhtemelen burada bir kopukluk var arkadaşlar. Şimdi Ey yani, dedim ya hocamız seçim yaparken muhtemelen bazı kısımları atlamış. Bunun önünde mutlaka bir ifade var. Yoksa o da ey diye bir şey gelmez. Yani. yani şöyle deyin. Demek ki herhalde ilk üç ayet biliyorsunuz Elhamdülillah Rabbil Alemin Ar-Rahman ar Biliyorsunuz Allah'ın vasıflarıyla ilgili cümlelerdi. Şimdi bundan sonra bakın sanki hitap var. İşte artık bize geldi. Biz kullanıyoruz. Biz kullar konuşmaya başlıyoruz. Yani burada herhalde önünde bazı cümleler var. Ey yani Yani sanki allah Teala Ey kullarım şöyle söyleyeyim. Ne deyin? İyyâke nabudu ve iyyâke nesta'în. Deyin. Sanki bunu diyor. Kâle diyor ki Delle alâ nefsihî ee, yani burada e, ne yapmış Allah-u Teala? İyakə nabudu kezamirile kendi nefsini kendini göstermiş değil mi? İyakə nabudu sadece sana ibadet ediyoruz ve İyakə Bu kaf harfleri kime delalet ediyor arkadaşlar? Allah-u Teala ya değil mi işaret ediyor? Ona onu gösteriyor. Ona herhalde dikkatimizi çekiyor müfessilimiz. Ehdi na sırat'al Peki ne demek? Hangi hangi yol bu müstakim hangi yol oluyor? Eee ay sırat'al mustakim. Aynı şey. Herhalde orada bir şey söylememiş. Sırat'al lazina an'amta aleyhim yani nimet verdiklerini yoluna. Sırat'al müstakim ne olmuş? Olmuş arkadaşlar. Yani herhalde şunu söylüyor. Ey as-sıratul yani ne demek is-sıratul mustaqim? Sıratel lezzine en'amta aleyhim nimet verdiklerinin yolu demektir. Sıratul mustaqim Allah-u nimet verdiği kullarının yolu demektir. Peki bu yol kimin yoludur? Hangi kullardır burada nimet verilen kullar? Ey yani tariqul enbiyai nebilerin peygamberlerin Yoludur diyor müfessirimiz. E, e, demek ki müfessirimize göre e, Allah'ın nimet verdiği kullar nebilerdir, peygamberlerdir. Ve sırat-ı de onların üzerinde olduğu yol. Yani peygamberlerin yolu. Gayr-ül aleyhim peki gazaba uğramış olanların yoluna değil ki bu gazaba uğramış olanlar kimlerdir? Kale. Diyor ki müfessirimiz el-Yahudu. Bunlar Yahudilerdir. Ve le ee, Bir de sapmış olanların yoluna da değil. Onlar kimdir? Kale en sara. Bunlar da Hristiyanlardır demiş e, müfessirimiz. Daha önceki bir dersimizde herhalde e, şuna değinmiştik. Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk inen surelerinden biridir. Mekke'de inmiştir. Diyebiliriz ki Bilset'in yani peygamberliğin ilk yıllarında nazil olmuştur. O dönemlerde Müslümanların, Yahudilerle, Hristiyanlarla bir problemi yoktu. Böyle bir dönemde inmiş bir suredeki ayetten Yahudileri ve Hristiyanları kastetmek onları e, itham etmek onları eleştirmek e, ne kadar doğru olur bunları konuşmuştuk sanırım değil mi? Sadece bunları hatırlatmış olayım. Dolayısıyla buradaki mağdubu aleyhim ve dalline Yahudiler Hristiyanlar demek ne kadar doğrudur? Bunları sanırım daha önce tartışmıştık değil mi? Ya da sadece onları sınırlamak e, dışın, bunların dışındakiler dalaletten beri mi? Yani değil mi Gülhanım? Evet. Dolayısıyla o noktayı daha önce böyle bir gündemimize getirmiştik. Üzerinde e, durmayalım. Peki. Ve akraca addara kutniyu vel hakim vel beyhaqiyyü an ummi seleme Ümmü Seleme'den geliyor Gene Peygamberimizin eşyalarından biri Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kara'a fissalati bismillahirrahmanirrahim Peygamberimiz namazda Bismillahirrahmanirrahim'i okudu. Fe'addeha ayeten ve onu bir ayet olarak saydı. Bir dedi, bunu saydı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetini, Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi. İki yaptı. Errahmanirrahim felahfe ayetin Errahmanirrahim'i de üçüncü ayet olarak saydı. Maliki yevmiddin bunu da 4 ayetin 4. ayet olarak sayıdı. Ve kâle ve dedi ki Peygamberimiz diyor ki yani demek ki sayıyor. Peygamberimiz tabi caizse Bismillahirrahmanirrahim diyor bir parmağını gösteriyor. Bir parmağı. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyor ikinci parmağını gösteriyor. Arrahmanirrahim 3. Malikiya müddin 4 böyle gösteriyor. Sonra diyor ki ke de iyi Bu da böyle yani 5 e ayettir Bu da diyor vacam bu Böylece peygamberimiz Cem etmiş toplamış oluyor hamse asabi 5 parmağı 5 parmağı Demek ki buraya kadar saymış 5 parmağıyla 5 tane ayeti göstermiş oluyor e yine burada özellikle besmelenin e, zikredilmesine dikkat çekelim ve Fatiha suresinde namazda Fatiha suresini okurken peygamberimizin besmeleyi çekmiş olduğunu bu hadis bize göstermiş oluyor. Gelelim قَوْلُهُ تَعَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينَ Bu e, ifadeye gelelim وَفِي قِرَاَةٍ Başka bir kıraatte مَلِكِ يَوْمِ الدين şeklinde de geçiyor. Bu da yine o da elifle göstermiş ama yanlış arkadaşlar. Meliki olması lazım. Değil mi? Biri Maliki Yevmiddin biri Meliki Yevmiddin. Peki Akracaettirmizi'yi vebnu ebüldünya vebnu'l-enbari ki lahuma fi kitabil masahif an ümmü selame yine ümmü selame'den geliyor. Enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kene yakra'u e, Meliki Yevmiddin Peygamberimiz Fatiha suresini okurken bu ifadeyi Meliki Yevmiddin bir elifin elif olmaksızın Meliki Yevmiddin şeklinde okuyormuş Ümmü Selemen'in rivayetine göre arkadaşlar. Vahracı İbnül an enes'in kâle enesten gelen bir <gülüyor> rivayet kâra'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir'in ve Umar'u, ve Talhat'u, ve Zübeyir'u, ve Abdurrahman'i, ve Abdurrahman'i ibn-i ve Muazzu ibn Cebel'in. Bütün bunlar arkadaşlar, bütün bunlar nasıl okumuşlar? Meliki Yevmiddin. bighayr Elif'in elifsiz olarak Meliki Yevmiddin şeklinde okumuşlardır. Enes'in vermiş olduğu bilgiye göre. Ee, evet görüyorsunuz değil mi? Yani Melike'yi, Müddin diye okuyan çok var. Ama bizim e, kıraatimize göre bir Elifidir. Şimdi zaten onun da e, rivayetleri gelecek arkadaşlar. Aa, Hacer İsmail'e bir şey mi soracaksın? Ha. Maliki yazmıyor mu? Evet, buralarda arkadaşlar maliki yazılmış ama yanlış yani e, tefsir dizen arkadaşlar bu tefsir dizen ayeti kopyalamış yapıştırmış o yüzden buralarda bu da maliki çıkmış ama onlar ben dedim size maliki yapın. Bak ne diyor? Bir gayri elifin diyor ya Ayşe, bir gayr elifin diyor değil mi? Bakın yani şu ana kadar okuduklarının hepsinde e, meliki diye okuyacağız. Bir gayri elifin demek Meliki demektir. Elifsiz demektir. E, şimdi diğerleri gelecek. Bu Ahiracı Ahmadu Fizzühdi Ne demek arkadaşlar? Allah Allah Ahiracı Anlamadım ya. Ne olabilir bu arkadaşlar? Ahiracı Ahmadu Fizzühdi Allah Allah Nasıl çevirebiliriz bunu? Allah Allah, Ahreç Ahmed Fiz Zühd, harika, çok güzel, evet, <gülüyor> e, çok güzel bir cevap verdiniz. Ahmet İbni Hanber'in kitabı ı Zühd diye bir eser arkadaşlar, bir kitabı var, onu diyor yani, Zühd adlı kitabında, değil mi? Çok güzel, dedim belki yani, acaba takılır mısınız ama takılmadınız, güzel cevap verdiniz güzel oldu. Batrimizi Wagnu Abida ve ibnül geliyor gene. Eee, ann sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekr ve Ömer ve Osman ve Ömer ve Osman pardon, ve ve Bütün bunlar okuyorlardı. Nasıl okurdu? Malik. Bak bu sefer Malikü'l-Din bil elifi. İşte şimdi e, yani Enes şey soyutinin mesela buradaki örneğe bakın. Bir önceki örnekte yine Enes'ten geliyor. Yine Enes diyor ki Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali bunlar hep melik diye okudu. Elifsiz. Şimdi aynı Enes yine diyor ki Ebu Bekir, Ömer, Osman bunlar Maliki. elifle okundu Ya hangisi doğru? sır bu bile yani soyutinin e, hadisler konusunda hassas olmadığını bize çok açık gösteriyor. Yani burada bir doğruysa diğer yanlıştır. Değil mi? Ya biraz önce okuduğumuz doğruydu bu yanlıştır ya da o yanlış bu doğrudur. Değil mi arkadaşlar? Neyse iki türlü okumuş olamaz mı diyor Hatice Nur. Yani o da bir ihtimaldir Hatice onu da söyleyebiliriz. Yani demek ki o zaman şöyle diyeceğiz. Peygamberimiz Ebubekir Ömer Osman bazen Maliki diye elifle okumuşlar, bazen Meliki diye e, elifsiz okumuş Ama Enes eğer öyle olsaydı bunu belirtmeliydi. Yani burada verdiği bilgiye göre sanki bunları hep böyle okumuşlar. Yani bir öyle bir böyle değil de hep böyle okumuşlar gibi bir anlam çıkıyor ifade edin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 ve abdül ve ve en Resulullah sallallahu aleyhi ve e ne oldu bak arkadaşımızın yaptığını görüyor musunuz ya bu da kesilir mi ya of of ee, peki yani bu bu da hakikaten hoş olmamış ee, ya ya bu metin buraya dizilirken burada muhtemelen düşme olmuş olabilir ya da bilemiyorum burada bir eksiklik var. Ama bir şey olmaz. Biz demek ki orada yine muhtemelen Vekih'te bunların ifa ifadeyi malikiye min diye okuduklarını bize söyleyecektir. Diyelim ve geçelim 5. ayetimize. O da kavlullah Teala iyyake na'budu ve iyyake nestaindir. Ahraca İbnü Cerir, oğlu Ebi Hatim, annem İbn -i Abbas fi kavlihi iyyake Öyle mi? Kitapta da mı öyle geçiyor? O zaman demek ki eksik eksik alınmış. İnşallah ben e, niyetim arkadaşlar inşallah bu dönemin sonunda kitabı değiştireceğim. Tamamen değiştireceğim. Yeni bir e, şekilde yeni metinler, yeni müfessirler e, koyacağım. Yani bu seneden itibaren inşallah metnimiz değişecek. Hepsini de ben yapacağım. Üzerime aldım. Daha önce böyle bölüşmüştük. Beş arkadaş bölmüştük. Kendi aramızda ama yani an görüyoruz ki bazı arkadaşlar gereken hassasiyeti göstermemişler yani. Ee, Elif yani isterseniz kalın seneye beraber okuyalım yani. Ee, hayır demem yani. <gülüyor> İnşallah kalmazsınız. Tamam. Ee, peki. Akraca İbn-i Cerir vebnu Ebi Hatim ani ibn Abbas fi qavlihi iyyâke na'budu. Yani. Evet. Yani öyle bir düşüncemiz var. Bakalım Filiz. Yani bir değişiklik yapacağız inşallah. Ne demekmiş İyyâken A'budû? Yani İyyâken Vahidû. İyyâken Vahidû. Ve ne khâfû. Ve narcu Rabbena la gayreke. Ve narcu Rabbena la gayreke. Evet. Yani İyyâken A'budû. Yani İyyâken Vahidû ya Burada müfessirimiz nuvahidu anlamı derdi. Yani senin birliğini ikrar ederiz. Sadece sensin tek olan. Sadece sensin tek olan. Tek olduğunu söyleriz. Ve sadece senden senin yasaklarını çiğnemekten korkarız. Ve narcu ve sadece senden bekleriz. Sadece senden ümitlerimiz sadece sanadır. Rabbena ey Rabbimiz la gayreke senden başkasından beklemeyiz. Senden başkasından korkmayız. Senden başkasını birlemeyiz. Ve yâken peki bu ne demektir? Yani bize sadece senden yardım istiyoruz. Bize yardım etmeni istiyoruz. Hangi konuda bize yardım etmeni istiyoruz? Ala <gülüyor> taatike, evet sana daha güzel hakkıyla itaat etmek konusunda bize yardım etmeni istiyoruz ve ala umurina kulliha ve diğer bütün işlerimizde, dünya uhrevi bütün işlerimizde bize yardımcı olmanı bekliyoruz, diliyoruz demektir. Wakra wa ki'u al-firiyabaniy an abi ruzein qale. Sami'tu 'Aliyan Hazret Ali'den bahsediyor. Qara'a hadha'l harfa wa kana quraşiyan arabiyan fasihan. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn yerfa'uhu Evet arkadaşlar. ne diyelim buraya arkadaşlar? Hazret Ali nasıl okumuş? Kara heral demek ne, ne demek olsun arkadaşlar Kara heral harf Ali ne yapmış Ne yapmış Hazreti Ali arkadaşlar hmm. İkisini merfu okumuş şeyma çok güzel İkisinden kastın ne şeyma İkisinden kastın ne İya ve İya zaten hatice nur ne buduyu başka şekilde okumamız neste başka şekilde okumamız mümkün mü? Mümkün değil. O yüzden şehim arkadaşımızın dediğine gideceğiz ve burada kast edilenlerin kaf harfi olduğunu söyleyeceğiz. Hazreti Ali İya Na'budu ve iyyake nestaîn şeklinde okuyormuş bir rivayete göre ve Hazreti Ali neymiş? Oraşidir, Arabidir, fasihtir bir de yani kendisi Kureyşli olduğu halde, saf Arap olduğu halde ve fasih Arapçayı bildiği halde yine de böyle okumuş. Demek ki böyle bir okuyuşta söz konusu imiş. بناءاً للوافد اشتهر تمام قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يانك ليجيك اخرج الحاكم وصححه وتابعه الذهبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ اهدنا الصراط المستقيم بالصاد Peygamberimiz ihdina escirat demiş sat harf ile okumuştur. Ve akırcı sahip. Peki başka bir okuyuş mu var ki diye sorabilirsiniz. şimdi okuyacağız? Ve akırcı sahip. Dün Mansur ve Abd bin Hümeyt al Bukhari fi tarihii ve bin Al Ambari an Ibn Abbas, onu okur. Ibn Abbas nasıl okuyormuş arkadaşlar? اِهْدِنَا اَسْسِرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ diye okuyormuş. اِسْسِرَاتَ بِسْسِينِ Bir de böyle bir okuyuş var arkadaşlar. اِهْدِنَا اَسْسِرَاتَ al ve akıllıca hatta doğrusu sirattır, sinledir. Ee, ama bizim okuyuşumuzda, bizim kitabımızda Kuran-ı Kerim'deki, elimize bundan Kuran'larda satla yazılır ama altında da hatta sin harfi var değil mi? sinle okuyun diye sanki bir öyle bir şey var değil mi Fatiha suresine bakarsanız sıratla ama altında şöyle bir sin vardır. Ya yani biraz çok kalın sıratla okumayın da sine yakın bir sesle okuyun anlamında. Bu Ahrece İbnü'l-Enberî'ye an Abdullah İbn Kehtîr أنه كان يقرأ O da öyle okuyormuş. Bu Ahrece İbnü'l-Enberî'ye anü'l-Farrâq qala Allahu ekber حمزة زين إلى ز زي زيله وكبش الزرات يا بزاي بيا قال الفراء فراد يكي والزراتو بإخلاص الزاي ز زيله يعني صاف زيله صاف زه حرفه له أكمل لغة لغة لغة لعذرتين وكلبين وبن العين yani Z ile Z ile okumak arkadaşlar Huzra, kelb ve Beni beni Ayn kabilelerinin diliymiş. Hülya Türk bendeki Kuran'da sizinle bazılarının yani bu tecvid kurallarını veya şeyi gösteren kita secavent işaretlerini ondan sonra bunları gösteren kitaplarda nüshalarda da var genelde yazar. Demek ki arkadaşlar sin satla okuyabiliyoruz. Sin ile okuyabiliyoruz. Z ile e, okuyabiliyoruz. Değil mi arkadaşlar? Vakraca i̇bn i ebi hatim ani ibn-i abbas fi kavli ihdine salatal mustaqim peki anlamı nedir? Ne demek ihdine? Yani elheme yulhimudan din'e kel hakkı. öyle diyelim mi? Yani bize hak olan dinini ver, ilham et ee, diyebiliriz arkadaşlar. Böylece anlamı da vermiş oldu. Ve akraca i̇bn Cerir an i̇bn Abbas fi kavli hidna sıratul mustaqim kâle elhimna attariqel hâdiye bizi doğru olan yola ulaştır, onu bize ilham et ve huve o da dinullahi Allah'ın dinidir. Öyle din ki onda herhangi bir eğrili, gürülük yoktur arkadaşlar. Ve akraba İbn Cerir ve İbn Munzir, İbn Abbas, "Al Siratu al Tariqu" demiş. Ve akraba Waqi'u ve Abdübnu Hümeyt ve İbn Jarir ve İbn Munzir ve Muhammedi, fi min المصنف والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله في قوله إهد النصات المستقيم قال هو الإسلام Sırat-ı müstakim İslam'dır. Ve huve evsa'u mimme beynesemeyi vel ardi. İslam'da İslam yolu gök ile yer arasından daha geniş bir yoldur. Demiş. Vahreca İbn-i an i̇bn Abbas kâle asırat el-mustaqim İslam'dır demiş. O da Vahreca İbn-i Cerir an İbn-i Mas'ud ve من min al-sahaba ve sahabeden insan daha demişler? Cırat al-mustaqim al-Islamu, onlar İslam demişlerdir? Adil, "Kolou, Taala, Cırat al-Lazina an-ı amta al-lehim, ghrir olursak mardubu al-lehim, waladha. Linaqilajak walursak. Sa'id Mansur Ad Abd ve İbn Al Ambari kilavufların masalıları, bir yolun, bir yolun, Ömer bin al-Ḫatta, o ne okuyor, Hazreti Ömer okuyormuş, nasıl okuyormuş? Sırat man anamte alayim, bakın sıratı olan anamte alayim, değil mi? Ömer, sırat man anamte alayim, yani matvedin kişilerin yoluna, gizli olmayan. Aleyhim ve hayrı dalin diye okuyormuş Hazreti Ömer bir rivayete göre. Böylece arkadaşlar Fatiha suresiyle ilgili mutelif rivayetleri okumuş olduk. Geldik Bakara suresinin başına ama suremiz doldu. Ee, i̇nşallah geri kalanını okursuz Gördüğünüz gibi müfeslerimizin dili yani sade bir dil, rahatlıkla anlaşılabilir. Ee, zor bir şey değil. Geri kalanını lütfen okuyun. Bak rica ediyorum okuyun. Emin olun ki e, geri kalan kısımdan sorular gelebilir size. Finalde veya bütünlemede. O yüzden lütfen okuyun tamam arkadaşlar? Bu metni de diğer metinlerimizi de eksik bıraktığımız kısımları eksik kalan kısımlar lütfen okuyun. E, çünkü soru gelebilir. Diyelim ve noktayı koyalım. Allah'a emanet olun. İnşallah haftaya yeni bir tefsirde, yeni bir müfessirde yine bir arada oluruz. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar.